وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَارِ وَبَعْدُ Muhterem Kardeşlerim Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun En son işlediğimiz Hadisi Şerif'te Biliyorsunuz Meşhur Şefaat Hadisi idik Hadiste insanlar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 Allah Azze ve Celle Kur'an'da müminlerin kendi aralarındaki muamellerinden bahsederken رُحَمَاُواْ der. Onlar kendi aralarında birbirlerine karşı nedir? Çok merhametlidir. o عَلَى kufar Kafirlere karşı çok şiddetlidir. Bunlar nedir? Müminlerin vasıflarıdır. Ama maalesef bugünümüzde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 Bulduğu gibi diniyomusun? De. Bakıyorum. Bu dünyadaki ölüm şekliyle alakalı. Yani artık yani ölüm bahri mudur? Yok. Doğanın da sormaz. Yok buradan kasıt ebediyeliktir. Artık ölüm yok, bitti. Yani bilmiyorum nasıl lanlarsınız yani. Şimdi oradan sonrasını vefat etti. Çünkü ahiret de alemlerde bir olay. İkinci ah, sura artık meşlesine üflenilmiş. İşte meşlesine bu. İkinci sura üflenilmiş. Eee de e, insanlar kabirlerinden ya, de yalın ayak, ya, çıplak, sünnetsiz olarak e, çıkartılmışlar. Artık öyle bir meydanda ölümle dolu. Ölü getiriliyor ya. koç şeklinde. Ahiret işi ikinci sura göldükten sonra. sonra. Yani, her neyse sonra sonramıyorum <gülüyor> ki. Bu, bu ahiretle alakalı.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 Sonra da tam hesaba hazırlık verdim. Kabirde. Evet. Onun için oradakini az bir hissetmiyorum. Ölümü çok zikredim. Ağızların tadını keserdi. Bak şimdi ölmüş. O ölü, şöyle bir yakınım. Karın, çocuğun, annen, baban, sevdiğin birisi, anin, her an gibi. Senin ağzının tadını çekerek gidecek. Niye? Onu bir kaybetmişsin. Bir de kendi ölümünü bir düşün. Sevdiklerini, yaşantını, şu kaybın son meselenin hikayesi diyor. Müminler diline merhametli kafirlere şiddetli. Sen bu, yanlış yazmışsın Allah Kafirlere karşı. yumuşak, Şurası Müminlere karşı. Yaşantınız mı?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 aranmadın, gelmedim gitmedim onu. ki karşıdakinin aynı hakların yok mu? O iki soru yok. demek ki haklar karşılıklı denilmiyor. Bu dahaki ölümse çok önemli. Artık seçme hakkına sahip değil. Yani şu yaşantını değiştiremediğin şu yaşantını <gülüyor> düzeltemediğin kendi hayatını, inancını artık yani, neden onu <gülüyor> Hani bazen diyor ya işte hocam ya ben iş yerindeyim, cumaya gidemeyim. Bana bir şey de, Allah bilir Allah'a gidiyor. <gülüyor> Çünkü orası da, o gücü de sana veren kim? Allah. Allah Azze ve Celle, senin her getirdiğin bir mazereti, oradan bir Peygamberi getirecek. Yusuf'u getirecek. Diyecek ki bak, onun kim ağır, senin kim ağır? Köle susacak. Ama getirdiği kölenin mazeretine bak,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 Neyden hatırlar, Ölümü hatırlar. Çengel geçebilir. Eğer annem geçse fakat bu gün o zaman imanı artık güymüş hatırlar. bu sorunun cevabını düşünün. Ben vermek istemiyorum. Abi soruyu anlayamadık ya. Yani. Da soru soruyu evet. Soruyu anlayamadık. Tekrar sorayız. Evet. Eee hatırlığımız içinde dedi ki ölüm alaca bir koş şeklinde getirilir.